Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları Efendimiz'e inerteceğiz. Evvela âlemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sözün başında sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Bütün isimleriyle, bütün güzelliğiyle O'na hamdolsun. Selam Allah'ın Nebisi'nin, Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminler üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gözüm, gözüm. Teşekkür ederim. Efendim Antalya'dan Mehmet Sönmez. Adalet tarazisi, varlığın yaratıcısı, merhametin tek göstergesi olan Yüce Allah, Yüce Yaratan Allah, hayırlı dualarda bulunan müminlerin dualarını kabul eder. Bu hayırlı bayramda dualarımız Yüce Allah'a Mübarek Ramazan bayramınız hayırlara vesile olur inşallah. Audo billahi ve ve İnşallah beraber birbirimize böyle dua etmemiz gerekir. İnşallah her günümüz, her ayımız Ramazan olur. Bir dahaki Ramazan'a kadar hayatı Ramazan olarak yaşarız. Kendimize hakim olmaya, kendi gönül alemimize, vücut ülkemize hükmedeceğiz. Rabbi rızasını kazanacağız inşallah. Evet. Efendim Atilla Hududu Hazretim Ali Ta köyünden Halit hocam Kur'an'da Kur domuz etinin haram olduğuyla birlikte Allah adına kesilmeyen hayvanın da haram olduğu belirtiliyor. Kasaplarda aldığımız et ne kadar Allah adına kesilmiştir. Belli or, belli ortadayken yememiz caiz midir? Evet. Yememiz caizdir. Herhangi bir konuda evet şer'i şeriat'a göre kesin haram değilse o helal demektir. Evet nereden nasıl kesildiğini bilmiyoruz. Buna beraber farz edin ki bir eve gittik bize ikram ettiler. Yani bu bu hayvanın etinleri de kesilmiş, nasıl kesilmiş diye sormamız mümkün müdür? Mümkün değildir. Bu durumda Allah'ın ayet-i kerimede beyanı vardır. Böyle bir durumda olması gereken şey kıyas olarak yaptığımızda üstüne Allah'ın ismini anarak yememiz gerekir. Yani eğer mesela av hayvanları eğer bir hayvanı yakılarsa bu durumda bizim yapmamız gereken üstüne Allah'ın ismini anıp yemektir. Evet o anda hayvan onu nasıl Öldürmüş zaten onu bilmiyoruz, evet, boğmuştur her neyse, Evet yapılması gereken şey Allah'ın ismini anıp yemektir, caizdir, helaldir. Her zaman için bunu böyle yapmamız gerekir, Allah'ın emri öyledir, Al, üstüne Allah'ın ismini anıp yemek, Bismillah deyip yemek. Efendim, Diyarbakır'dan Bildan, saçı boyamak günah mıdır ve hangi renk daha makbuldur? Evet. Saçı boyamak günah değildir. <gülüyor> renk olarak kendisi nasıl tercih ederse makul ve mantıklı olan her renk uygundur inşallah. Efendim, Diyarbakır'dan Gizem Su Gözümüze, gönlümüze, aklımıza ve hayatımıza nur oldun efendim Benim canım efendim Canımın içinde en derinlerinde Canının içindeki cansın efendim Bize cennet oldun efendim Nefes oldun efendim Gözlerimiz seninle gülüyor efendim Güneş gibi doğdun gönlümüze efendim Sen ki kalbimize doğan aşsın efendim derdimize derman gönlümüze sultan'sın efendim tek kelimeyle sen aşk'sın efendim aşkın tohumu sen ile finizden efendim şu gönül daraldı mı sen ile huzur bulur efendim biz düştük sen sen bizi kaldırdın bize kalkmayı öğrettin efendim bize yaşamayı nefes almayı sevmeyi öğrettin efendim bizi gaflet uykusundan sen uyandırdın efendim hem anne hem baba oldun bize efendim biz sana kurban olalım, senin yolunda kurban olalım. Kurbanımızı kabul edin efendim, kabul buyurun efendim. Hz. İbrahim aleyhisselam gibi kurban etmeye, Hz. İsmail aleyhisselam gibi kurban oluruz inşallah. Ben sana muhtaçım, biz sana muhtacız. Sen gibi sultana tüm alem muhtaç. Muhtaçtır yüreğim, muhtaç bu kalbim efendim. Muhtaçtır ellerim, muhtaç gözlerim. Kapınızda dilenciyiz, himmetinize muhtacız efendim. Hayatımız sen ile bayramdır efendim. Mübarek ellerinizden öperim. Sizi çok seviyoruz hem de çok. Sen ile hayat bayram, sen ile hayat cennettir efendim. Ramazan bayramımız mübarek olsun efendim. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Hata ve kusurlarım için affınıza sığınıyorum. Sizi çok seviyorum. Hayırlı bayramlar, hayırlı yayınlar, hayırlı geceler diliyorum. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Aslında Rabbine hamd ediyor. Rabbini tesbih ediyor, şükür ediyor, tekbir ediyor. Bunu yaptıran gönüldeki imandır, aşktır, muhabbettir. Aşk olmayınca insan ne konuşabilir ne de hareket edebilir. bu dünya hayatını yaşarken yaşama sevincini kaybeder. Aşk olmazsa. Aşk aynı zamanda yaşama sevincidir. Ahireti kazanma gücüdür. Eğer biri aşkı muhabbeti kaybettiyse bu gücünü de kaybeder. Heyecanı kaybeder. Heyecansız insan, aşksız insan, ölüdür, ölü gibidir. İnsan o aşkla, aşkın verdiği o heyecanla, maşrukunu kazanma heyecanıyla, maşukuna varma, onu bilme, bulma sevinciyle, ona yakın olma, yaklaşma sevinciyle o heyecanı yaşar, tadar ve bu diri olmaktır. Diri olmak, bizi Rabbimize koşmamız için gerekli olandır. O heyecan bize gerekli olandır. O heyecan olmayınca, aşk olmayınca insan yere çakılır. Hareket edemez. Hareket etme gücünü kendinde bulamaz. Gönül de hareket etmez. Gönül konuşmaz, konuşamaz. Ama aşk olunca, heyecan olunca, o muhabbet olunca evet, konuşur. Bir kaç kelimeyle binlerce şey birden söyler. Bunu söyleyen, bunu söyleten o Allah'a olan aşktır, muhabbettir, heyecandır. Hamdolsun. Evet. Sırat Köprüsü'ne ilgili bir soru vardı efendim. Eski Bahattin, asalam Aleyküm. Hayırlı bayramlar demiş efendim. Hocam bir TV programında Sırat Köprüsü'nde 5. durakta hacdan sorguya çekileceksiniz dedi. Yani 1, 2, 3, 4 gibi duraklar var mı? Sırat Köprüsü olmadığını Sırat-ı Müstakim bu dünyada yaşanılacağını biliyorum. Evet. Sırat-ı Müstakim demek cennete giden yol demektir. Allah'a giden yol demektir. Kula kendi kendisinden Giden yol demektir. Kul silat-ı müstakimde yürürken hem kendini bulmuş olur, kendi kendine, hakikatine yaklaşmış olur, hem cennete yaklaşmış olur, hem Allah'a yaklaşmış olur. Tabii ki yolun sonunda varacağı yer elbette ki Allah'ın huzurudur. Rabbini bulur, kendini bulur, gönlü cennet olur, cenneti de bulmuş olur. Bu silat-ı müstakim Ahirette de bir sırat var mıdır? Vardır. Bir yol vardır. Sırat köprüsü değil. Cehennemin içinden geçen bir yol vardır. Allah ait-i öyle buyuruyordu. Sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramamış olsun. Herkes mutlaka cehenneme uğrayacak. Peygamberler de buna dahildir. Onun için cennete giderken cehennemin içinden gidiyoruz. Cehennemin içindeki yoldan gidiyoruz ki Karşıya varanlar cennete varmış olur, varamayanlar cehenneme yuvarlanır, o yolda. Kur burada, cehennemlik amelleri cehenneme gidiyor, cennetlik amelleri cennete gidiyor. Yani burada işledikleri, orada ya cennete dönüşür, ya cehennemde azaba dönüşür, ya nimet ya da azap olmuş olur. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, o sırat köprüsünü geçerken kimi şimşek hızıyla gider, kimi rüzgar gibi gider, kimi böyle koşar gibi hızlı gider. Neye göre? Nuruna göre. O nur onda ne kadar şiddetliyse o kadar hızlı gider. Bu onun imanının nurudur, ahlakının nurudur, amellerinin nurudur, ibadetlerinin nurudur. Yaptığı güzelliklerin, hayırların nurudur. <gülüyor> Resul Efendimiz buyurdu gene Kul subhanallahi ve bihamdihi dediğinde Allah cennette ona bir ağaç yaratır. Örnek veriyorum onu. Yani burada yaptığı bu zikir orada cennette nimete dönüşüyor. Aynı şekilde burada bir günah işlediğinde bir yanlış yaptığında o da cehennemde azaba dönüşür. Resulullah Efendimiz öyle anlattı. Kul eğer Dünya hayatını yaşarken işlediği o günahlardan dolayı Tövbe etmemişse Tövbe etmeden ölmüşse O cehennemde, o sıratta Cehennemin içinde geçen yolda O günahları onu bekler Birinci durak, ikinci durak diye yoktur. Karşı yerde Yanlışı, kaç türlü yanlışı varsa, günahı varsa O kadar Durak vardır onun için Çünkü Geçerken Günahları orada onu bekliyor. Onu orada yakalar dedi. Örnek veriyoruz mesela. Eğer biri insanları eleştirip çekiştiriyorsa, gıybet yapıyorsa, bu köpek nefsin köpek gibi başkalarına havlaması demektir. Bu durumda onun bu ameli cehennemde köpeğe dönüşüyor. Yolun kenarında bir köpek onu bekliyor. Evet, oradan geldiğinde ona ait, o göndermiş, onunla muhatap olacak. Köpek ona saldırır onu ısırır, onu çeker, cehenneme doğru yuvarlamaya çeker. Evet, o korku, o dehşet zaten yetiyor. Diyelim ki, hainlik yapıyor, yılana dönüşüyor. Her bir günahın, evet, manevi olarak halleri vardır böyle, o günahları yol boyunca onu bekler, her biriyle muhatap olmadan karşıya geçemez. Hatta bir de tarif etti, mesela bir kısmı bir diken anlatıyor o diken gibidir böyle onu bir tutar ona bir sarılır bir türlü ondan kurtulamaz yani cehenneme yuvarlandın yuvarlanacağım tehlikesiyle karşı karşıya kalır evet o dehşeti mutlaka yaşar her bir günahın farklı farklı halere bürünüp onu karşılaması vardır o yolda evet Buyurdu ki, öyle ki bir kısmı şöyle birkaç adım kala tam kurtulacak birkaç adım daha atarsa cennete varacak. Orada cehenneme yuvarlanır. <gülüyor> Bu arada eğer imanını kurtarmışsa o cehenneme yuvarlanmaz. Ama imanı kurtarmamışsa birkaç adım kalsa bile o mutlaka yuvarlanır. Müminler cehenneme gitmez. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Müminler cehennemden o sırattan geçerken Cehennem diyecek ki, çabuk geç, imanının ateşi ateşimi söndürüyor, iman bu. Cehenneme düşse ateşi söner. Evet, onun için cehenneme gidenler Allah öyle buyurdu, Allah cehennemi kafirler için hazırlanmıştır, zalimler için hazırlanmıştır, müşrikler için hazırlanmıştır, münafıklar için hazırlanmıştır. buna beraber Allah'a itiraz eden, Allah'a karşı suçlu olanlar, mücrimler için hazırlanmıştır. Müminler de cehenneme düşmez bu arada ama günahlarının cezasını o cehennemin yolundan giderken çekerler. Günahları onları karşılar, nasıl günah işlemişse o şekilde azap görür, ceza görür. Yoksa böyle oruç tutmadın, namaz kılmadın, haca gitmedin değil, orada kaybetmiş. Kaybettikleriyle cezalandırılmaz. Suçlarıyla cezalandırılır. Oradaki eksikidir, öteki yanlışıdır. Eksik ile cezalandırılmıyor. Neyle cezalandırılıyor? Yanlışıyla. Eğer eksiki tamamlamış olsaydı, düzeltmiş olsaydı zaten böyle bir azapada da karşı karşıya kalmazdı. Eksik varsa bu durumda nuru eksiktir. Nurlanmamış o ibadetlerle. Eğer durulansaydı zaten onur onu da silerdi. Evet. Efendim Eskişehir'den Asuman. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Hocamızın her zaman olmasa da dinlediğim zamanlarda çok etkileniyorum. Zamanımızın ilahiyatçılar... İlahçılar sizin anladıklarınızı neden anlatmıyorlar? İnsanların kurtuluşlarının bir kamil mürşide varmadan olamayacağını, zikrin farz olduğunu, hidayetin Allah'a vuslat olduğunu hiçbir profesörden duymadık. Evet, Allah kardeşimizden razı olsun. Onlar da öyle öğrenmiş, onlara öyle öğretilmiş. Kim Allah'ın dinini nasıl öğrenmişse, Öyle zannediyor. Öyle anlanmış. Sorun nerede? Sorun, Allah'ın dinini Allah'tan öğrenmemektedir. Allah'ın dinini Allah'ın kitabından öğrenmemektir. Allah'ın Resulünden öğrenmemektir. Sadece böyle, şöyle rivayet edildi, böyle rivayet edildi deyip, onu din zannetmektir. Eğer, onlar doğru söylemiş olsaydı, bu durumda, şu anda bizim insanların %99'unun Müslüman olduğu bir memlekette yaşıyoruz ki asri saadet gibi bir devir yaşamamız gerekirdi. Ama öyle değil. Görüyoruz. Resulullah Efendimiz eğer kokmuyorsa bir müminden onun kokusu gelmiyorsa onun güzelliği onun üzerinde görünmüyorsa onun aşkı muhabbeti imani onun üzerinde görünmüyorsa, onun ahlakı rahmeti onun üzerinde görünmüyorsa, onun cemetliği onun üzerinde görünmüyorsa, o Allah'ın resulüne tabi olmamış. Allah'ın resulünün ahlakı Kur'an'dır. O Kur'an'a tabi olmamış. Dolayısıyla iman etmemiş demektir. İmanı dilindedir, gönlünde iman görünmüyor, üzerinde. Aklakında amelinde iman görünmüyor. Olsaydı görünürdü. Görünmüyorsa yok demektir. Yani güneşin ışığı var ve biz onu görüyoruz. Eğer karanlık olursa güneş yok demektir. Güneş görünmüyor demektir. Aynı şekilde imanla amel böyle anlaşılması gerekir. İman varsa üzerinde amel görünür. İmanın nuru görünür. Ameli görünür. Aşkı, muhabbeti görünür. Allah'ın isimlerinin güzelliği görünür. Evet, sorun iman sorunudur. Sorun kabul edememe sorunudur. Yani ben neden Allah'ı zikredeyim? Kardeşimiz zikir için söyledi ya. Başka şeyleri zikretmeyi tercih ediyor. Allah'ı zikir deyince ona itiraz eder bu sefer. Gerekmiyor der, gereksizdir der. Peki sen akşama kadar başka şeyleri zikrediyorsun. Neden Allah'ın zikri farz değil diyorsun? Allah beni zikrede diye emretmiş. Onun yerine başka şeyleri zikreder, o doğru yapıyor. Allah'ı zikreder, yanlış yapıyormuş. Yani bu kadar insan ters tarafta durmaz. Allah'ı zikredenler bir an bile onu unutmaz. Onun huzurunda olduğunu tadar onunla olduğunu tadar. Evet, söylemiştim. Allah öyle buyurdu. <gülüyor> namazı kılmadan önce Allah'ı zikredin, kalbiniz mutmain olunca evet, kalkın namazı, yıkamayın, kılın. Namazdan sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Allah'ı zikir en büyüktür dedi. Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse ona bir şeytan musallat ederiz ki, o şeytanın yakını olur. Yakını. Onun etrafında döner durur. Yakındır ona. Onun uyusu olmuş yani. Şeytanın etrafında dönüyor. Neden? Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş. Allah'ın zikri, Allah Allah demektir. Allah'ı zikir. Buna beraber zikir, aynı zamanda Kur'an demektir. Zikir, Rabbini unutmamak. Hatırlamak demektir. Zikir aynı zamanda herhangi bir şeyi yaparken Rabbim benden ne istiyor, nasıl yapmamı istiyor deyip onu hatırlamaktır. Onun hesabını yapmaktır. Bir de ister Allah deyin, ister Rahman deyin en güzel isimler Allah'ındır. Hangisiyle dua ederseniz edin. Zikir yaparken bir de dua halindesin. Rabbinden bir şey istiyorsun. Yani Allah, Allah derken bir şey istiyorsun Rabbinden. Seni istiyorum diyorsun. Sevgini istiyorum, yakınlığını istiyorum. İstihbar ediyorum, tövbe ediyorum, sana sığınıyorum. Evet, neden böyle? Samimiyetten kaynaklanıyor. Rabbini isteyenler, ebedi hayatının hesabını yapanlar, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, Allah'ın kitabına iman etmiş ya, eğer yanlış bir bilgiye sahipse o konuda, hemen onu atar ve Allah'ın ayetlerini alır. Yok samimi değilse, Allah beni böyle kabul etsin diyorsa mazeret üretir. Bu önemli değil der. Böyle olmasa da olur der. Oysa ki mümin, Allah'a iman eden, Rabbini seven, Rabbinin sevgisini isteyen, her konuda Rabbim nasıl istiyor, nasıl seviyor, nasıl yapsam ona yakın olurum, nasıl yapsam onun sevgisini kazanırım, kulum sen güzel yaptın der. Mümin budur, böyledir. Yok iman etmemişse zaten, onun böyle bir derdi yok, geçiştirir yani, kendini kandırır. Duymadım, anlamadım, herhalde böyle olmasa da olur, şöyle de olsa olur deyip kendini kandırır. Dine uymuyor, kitaba uymuyor, dini de kitabı da kendine uydurmaya çalışır. Ve Allah ondan o dini kabul etmez. Allah İslam'dan başka hiç kimseden din kabul etmez. Allah'a teslim olmaktan başka, Allah'ın kitabına teslim olmaktan başka, Allah'ın Resulüne teslim olmaktan başka, hiç kimseden din kabul etmez. Kabul ettiği, edeceği tek din İslam'dır. Bütün dinler İslam dinidir. Bütün peygamberler İslam'ın peygamberidir. Öncekiler dinlerini tahrif etmişler. Evet, Allah'ın gönderdiği evet son İslam dini artık tahrif olmaz. Allah'ın korumasındadır. Allah'ın kitabı Allah'ın korumasındadır. Bu zikri biz indirdik. Koruyan da biziz. Biz koruyacağız. Onun için müminin önce Rabbinin kitabına bakması gerekir. Anlamaya çalışması gerekir. Şu mu doğru bu mu doğru diye bir arayışa girdiğinde Allah'ın kitabına bakması gerekir. Allah'ın kitabı ölçü olarak elinde olmalıdır. Kim doğruyu yapıyor? O ölçüye vurmalıdır. Allah'ın kitabının ölçüsüne. Evet, sorun burada. Allah'ın kitabı dışında bir din aradığımızda, din ürettiğimizde o Allah'ın dini değildir ve o İslam dini değildir. O Resulullah Efendimiz'in getirdiği din değildir. O hayali bir dindir. Dolayısıyla hayali bir dine iman edenler, o dini, hayat biçimi halinde yaşayanlar mümin olmaz, Müslüman olmaz. Tam tersine işte böyle tuhaf bir mümin tipi ortaya çıkmış. Bakıyorsun üzerinde iman görünmüyor, aşk görünmüyor, muhabbet görünmüyor. Üzerinde peygamber görünmüyor, Allah'ın ayetleri üzerinde görünmüyor, Allah'ın güzelliği, isimleri üzerinde görünmüyor. Üzerinde ahirete ait bir dert görünmüyor, kullukla, abdiyetle ilgili bir dert görünmüyor. İçi boş, böyle bir takım sloganlarla kendini mümin, Müslüman zannediyor. Allah insandan Hazreti İnsan olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Meleklerin secde ettiği varlık olmasını istiyor? Bu mü? Meleklerin secde ettiği varlık. Melekler değil. Şeytan bile ona secde etmez. Şeytan bile ondan Allah'a sığınır. Efendim biz decimiz. Selamünaleyküm efendim. Öncelikle siz ve diğer TV'de ter akıtan kardeşlerimizden hizmetlerinizden dolayı Allah razı olsun. Allah'tan bir şey isterken nasıl istemeli ve dua etmeliyiz? Evet. Allah'tan bir şey isterken nasıl istemeliyiz? Her zaman söylüyoruz. Önümüzde ölçümüz vardır. Önümüzde örneğimiz var. Peygamberler nasıl dua etmişse aynıyla değil. O duayı anlamak gerekir. Duanın içeriğini, özelliğini anlayıp öyle dua etmemiz gerekir. Herhangi bir şeyi istiyorsak, dua ediyorsak kendimiz için onun hayır olduğunu düşünüyoruz. Onun için onu istiyoruz. İsterken mutlaka gerekçesini beraberinde söylememiz gerekir gerekçesini beraberinde. Mesela Zekeriya Aleyhisselam dua ederken "Ya Rabbi bana bir evlat ver" derken evet hayatının sonuna doğru evet o duada bulunmuş. Benden sonra diyor yerimi alacak. Yani senin dilini ebliğ edecek. Sana davet edecek. Biri olsun diye istiyorum. Yoksa benden sonra bu kalanlar, akrabalar, bunlar tam ters tarafa davet ediyor, görüyor onu zaten. Gerekçesini söylüyor. Sana kul olsun, sana kulluk yapsın. Hiçbir şey şirk koşmasın. Buna beraber sana davet etsin. Ahirete davet etsin. Senin emrettiğin gibi, senin sevdiğin gibi. Allah da onu bir evlatla müjdeledi. Hem de bir peygamber evlatla. Duasına göre. <gülüyor> Yoksa biri, Ya Rabbi bana evlat ver. Niye ver, niye istiyorsun? Gerekçesini söylemen lazım. Yani eğer gerekçesi sana hayır değilse, o hayırlı bir dua değil. Ne demen lazım? Göz aydınlığı olsun bizim için. Evet, Allah'ın öğrettiği, Duadır bu. Hem eşi için hem çocukları için. Göz aydınlığı olsun. Buna beraber rahat olsun, huzur olsun, kul olsun. Kulluk yolunda yardım etsin, destek olsun. Ben de onu sana kul olarak yetiştirirken kazanayım. Kulünü bana emanet et deyip dua etmek gerekir. Yoksa bana bir evlat ver demek kabul olacak bir dua değildir. Dua ederken bir de Allah'ın isimleriyle dua etmek gerekir. Yani her neyi istiyorsak Allah hangi ismiyle tecelli edip o duayı kabul edecekse onunla dua etmek lazım. Mesela bir nimet istiyoruz. Evet söylememiz gereken şey sen kerimsin ya Rabbi. Sen ikram edensin ya Rabbi. Buna beraber eğer onun için yapabileceğimiz bir şey de yoksa sen vehapsın ya Rabbi. Karşılıksız hibe edensin. Elimden bir şey gelmiyor çünkü. Evet, böyle istiyorsun. Buna beraber sen rahmansın. Sen rahimsin. Bize rahmetinle muamele et. Bunu bunu bize ikram et. Bunu bize hibe et. Deyip böyle dua etmek gerekir. Bir de duanın kabul olabilmesi için yani daha doğrusu ismi azamla dua edebilmiş olmak için nasıl yapmak gerekir? İsmi azam <gülüyor> En büyük isim demektir. Kulda hangi isim öndeyse, hangi isim kulda daha çok tecelli etmişse, o kula ait ismi azam odur. Yani bir kul diyelim ki merhametli biridir. Onun ismi azami Rahim ismidir. Ya da böyle Kerim ve Cömert biridir. Onun ismi azami Kerim ismidir. Ya da böyle insanı seviyor. Onun ismi azami gudud ismidir. Hangi isim öndeyse böyle, aynı zamanda o isim onun için ismi azamdır. O isimle dua ettiğinde doğru söylemiş olur çünkü. Gönül kapısı o isme açlıktır. O isimle dua ettiğinde Allah o duayı reddetmez. Yani kerim biri, ya Rabbi sen kerimsin dediğinde doğru söylemiştir. Çünkü Kerim ismi onda tecelli etmiş. Bunu ikram et dediğinde Allah onu ikram veriyor. Doğru söyledi. Ama Kerim değil. Cimri biri ya Rabbi sen Kerimsin dese o yalan söylüyor. Çünkü Kerim ismine iman etmemiş. Kerim ismi onda tecelli etmemiş. Kerim ismi onda karanlık gibi görünüyor. Yok o. Kerim deyince sen Kerimsin ya Rabbi deyince Allah'ın kerimliğine iman etseydi Allah'ın kelim ismi onda tecelli ederdi çünkü. Onun için hangi isim tecelli etmişse onunla dua etmesi gerekir. Evet, çünkü Allah o ismi onun üzerinde seviyor. Dolayısıyla duası sevilmeye layıktır, kabule layıktır. O isimle dua ettiği için. Evet. Efendim. Adana'dan Fadime saygı ve sevgiye layık hocam Rabbim her zaman sizi çok sevsin inşallah <gülüyor> Çok teşekkür ederim sizden çok güzel şeyler öğreniyoruz İnşallah uygulama da nasip olur bizlere Çok tatlısınız evimize güneş gibi giriyorsunuz Sorum şu erkek kardeşe zekat verilir mi? Muhtaçsa dul üvey anneye zekat verilir mi? Bu mübarek duanıza ihtiyacımız, bize de duanızda yer ayıra, ayırabilir misiniz? Çok teşekkür ederim, sizi bizi size bizi bilgilendirdiğiniz için, doğru yolu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Mübarek insan Allah sizin de olsun inşallah. Allah kardeşimizden razı olsun. Bu soruyu mesela genel olarak böyle çok soruluyor. Kime, kimlere zekat verilir diye ben iki kelimeyle söyleyeyim ki anlaşılmış olsun. Yani şuna verilir, buna verilir meselesi de evir. Biz kime varışçı, varışçı oluyorsak ya da kim bize varışçı oluyorsa onlardan ne zekat alabilir, ne de zekat verebiliriz. Çünkü o bizim yakın akrabamız, yakınlarımız. Yani sonuç itibariyle eğer birbirimize mirasçı oluyorsak o bizim yakınımız demektir. Mirasçılar birbirine zekat veremez ve birbirinden zekat alamazlar. Gerisi gerisini verebilir alabilir. Yakın olmadığı için. Yani sonuç itibariyle birinin eğer evladı varsa evet gerilerine zekat yani o miras düşmese de farz ki evladı yok. Kime düşer? Sıra diğerlerine gelir. Kardeşlerine gelir, amcalarına gelir, yakınlarına gelir. Mirasçı olabilecek her kim varsa onlar birbirine zekat veremez ve alamaz. Çünkü malın aslından vermesi gerekir onlara. Onların eğer ihtiyacı varsa, ötekine zekat verebilecek durumdaysa zekatı fakire verecek. Evet, malın aslında da onlara bakmakla yükümlüdür, sorumludur, buna mecburdur. Evet. Bunu böyle anlamak gerekir. Miras düşüyor mu düşmüyor mu? Düşmüyorsa tamam. Düşüyorsa olmaz. Evet. Bir de şöyle anlamak gerekir aslında. Bir de onu kendi gönlümüze soralım. Gönlümüzü. Yani malı var ama veremiyor. Zekati vereyim diyor. Zaten evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Bu dünya hayatında Allah'ın emanet olarak verdiği mal, mülk her ne varsa, kulun yediği, içtiği bir de ahirete gönderdiği onundur. Gerisi mirasçılarındır. Onu bırakmak, bırakmasıyla bir şey kazanmış olmuyor. Allah-u Aleyhi Kerime'de herkese yaptığının karşılığı vardır buyurdu. Yaptığının karşılığı. Kendi eliyle yaptıklarının karşılığı vardır. Onu ben bırakayım. Sonra gelenler onu versin. O sana ait değil. O Sen ondan bir şey alamazsın. Kendi elinle yaptınsa kazanıyorsun. Bu imkanı da lazım. Sonra sadaka vermekle, infak etmekle, zekat vermekle, ikram etmekle mal eksilmez buyurdu Resulullah Efendimiz. Bunu söyleyip yemin etti. Allah yerini doldurur dedi. Allah ikram eder dedi. Bizim Rabbimize güvenmemiz gerekir. Resulullah Efendimiz'e güvenmemiz gerekir. İmam, emin olmak demektir. Aynı zamanda güvenmek demektir. Güvenmek lazım ki, biz Allah için her neyi verirsek mutlaka en az 10 kat, 700 kat hesapsız olarak onun karşılığını göreceğiz. Sadece ahirette değil, dünyada da göreceğiz. Mutlaka göreceğiz. Hem de kat kat. O eksilmiyor. Evet. Bir yerden en hisyasın olduğu anda gelir. Öyle yapıyor Allah. Evet. Efendim Azerbaycan'dan bir izlenimiz. Ben hocamızı televizyonda görüp gözlerimden yaş gelir. Sevinç gözyaşı. Bu neyin alametidir? Onu bilmek isterdim. Evet. Bu muhabbetin alametidir. Bu Rabbimize olan özlemin, hasretin alametidir. Rabbimizi istediğimiz için, biz de burada Allah dediğimiz içindir. Yani gönül feryadi ben de Rabbimi istiyorum dediği içindir. Hamd olsun. Bu arada hem kardeşimize hem Azerbaycan'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun inşallah. Allah beraber yürümeyi nasip etsin, ikram etsin inşallah. Efendim Hatay'dan Beyzanur. Selamun aleyküm adı aşk olana ondan bahsetmek ya da onu anlatmak ne kadar ilgi çekici olabilir acaba? Ki zaten anlatamasında bu satırlar onu mu anlatıyor yoksa seni mi yoksa ona dair ne varsa onları mı? Sözün özü iki kelime aslında ama neden bu denli uzuyor? Her şey çok mu çok zor söylemek? Hayır. Zor değil ama bilmiyorum. Öyle süslü kelimeler, güzel sözler tükeniyor. Yazamıyorum ki belki bunun adı bilinmezlik mi yoksa orada kayıp, kaybolmak mıydı? Varsın öyle olsun. Onda var oldum, onda yok olayım. Evet dedim bir kere dönüşü yok. Çok sessiz, bazen her şey kendimi dahi unutur gibi. Bazen de fırtınalar kopuyor. Keşke diyorum ama sonra biliyorum sonunu bunu adını koymak isterdim. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Her an değişiyor. Sensizlik mi yoksa sessizlik mi yoksa sadece kendimle miyim? Varsın uzakta olalım, varsın görmeyelim. Görmeyelim birbirimizi yanında olmayayım. Biliyorum ki her gün konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bas basa <gülüyor> ve hocamıza, kardeşimize selam olsun. Allah razı olsun kardeşimizden. gönül konuşuyor. Bülbülün bir feryadı vardır. Güle aşıklığından dolayı ama diğer kuşlar da ötüyor. Hiçbiri onun gibi ne güzel sese ne de o güzel öteşe sahiptir. Eğer Allah ayet kelimelerde Rabbini tesbih et, hamd ile tesbih et, Rabbini tekbir et, azim olan Rabbini tesbih et, e'la olan Rabbini tesbih et, Rabbini zikret, sabah akşam tesbih et. Neden söylüyor acaba böyle? Kulun Zikrini seviyor, tesbihini seviyor, hamdini seviyor, şükrini seviyor, tekbirini seviyor. Evet, insan... Evet, ait kelimede Allah öyle buyurdu. Allah'a güzel sözler ulaşır, onu da salih amel ulaştırır. Sadece konuşmuyor, bir de ameli var ona göre. Yani çabası, gayreti var ona göre. İşte o söz Allah'a ulaşıyor. Onun sözleyip söz deyip geçmemek lazım. Söz vardır, arşa çıkar. Dilden, gönülden çıkar çıkmaz arşa ulaşıyor. Söz vardır, arşi titretir. Evet, aşktan, muhabbetten titretir. Ama söz vardır, Yine arşı titretir. Arş bu sefer korkudan titrer. Allah'ın gazabı gelecek diye. Evet. Öyle buyurmuştu. Onların o sözlerinden dolayı Allah'a evlat istat etmelerinden dolayı neredeyse gökler çatlayacak dedi. Evet, sözü söylemek lazım. Sözü aşkla, muhabbetle feryat edip söylemek lazım. Bazen insanın gönlündeki o aşk, o muhabbet, o hal, o duygular kelimeye dökülmeyebilir. Bu arada ne söylemek lazım? Söz bitiyor çünkü. Evet, gene söylenecek tek bir söz olmuş olur. O da seni seviyorum demektir. Seni her şeyden çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Ölümüne seviyorum. Her şeyi kurban edecek kadar seviyorum. Canımı kurban edecek kadar seviyorum. Beni kurban et. Beni benden kurban olarak kabul et. Zaten herkes biliyor aslında. Hiç kimsenin hiçbir şeyi yoktur. Her ne varsa hepsi Allah'a ait. Hepsi ona ait. Yani bir şey sana kurban ederim derken bile ona ait olanı ona teslim etmiş olur. kurban etmek lazım yetmez kurban olmak lazım hem de aşkla kardeşi bize selam olsun efendim Tekir Dağ'dan Nurhan Aysal derin bir ah kaldı ah dilimde bu kalp var olduğundan beri böyle keder görmedi medet baba medet küplere aşk şarabına şarabına ihtiyaç var artık her an bile ayık olmak istemiyorum görmek duymak istemiyorum aşktan ve tecellisinden başka bir şey bugün payıma düşmüşse derin bir ah ne çıkar ah çektikçe parçalansa ciğerim ne çıkar ağlamaktan kör olsa gözlerim ciğerim Gözlerim, ahlarım feda olsun sana Allah'ım. Dilimde bir ah kalsın, ah diye kulun sana kurban olsun. Kurban olsun Allah'ım. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Rabbi'l الْعَالَمِينَ Ben onunla sana geliyorum Allah'ım. Bayram bana 10 saat geç geldi. Hoş geldin bayramım. Bayramın mübarek olsun, mübarek ellerinden öperim. Allah razı olsun. Nurhan kardeşimize selam olsun. Bütün varlığın varlıkta durma sebebi, Allah'ın varlığı varlıkta tutma sebebi aşk ve muhabbettir. Sevmektir. Allah kulların Günahına göre muamele etmiyor. Öyle buyurmuştu. Eğer Allah insanların günahına göre muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Neye göre muamele ediyor? İmanına göre, aşkına göre, abdiyetine, kulluğuna göre muamele ediyor. Onun günahını onun hatırına veriyor. Bundan dolayı varlıkta tutuyor. Hay ve kayyum olarak tecelli edip onu varlıkta tutuyor ve diri tutuyor. Onun için eğer bir insanda aşk varsa, muhabbet varsa, Allah'a karşı iman varsa yani, o hazreti insandır. O Allah'a yakın biridir. İmanıyla yakınlık kazanmıştır. Yani aşkıyla, muhabbetiyle Allah'a yakındır. ile. Abdiyetiyle Allah'a yakındır. Ama bu yoksa asla Allah'a yakınlık olmaz. Yani imanın dışında abdiyetin dışında yakınlık olmaz. Onun için Allah ne gururdu ayet-i kerimede? Hiçbir Resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde, bir kavme gönderdiğimizde ona şöyle vahyetmemiş olalım. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve sadece yalnız Allah'a abd olun. Bütün peygamberlerin geliş sebebidir. Ve bu Allah'ın muradidir. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Ne demek? Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmeyin. Onun sevgisi her şeyin önünde ve üzerinde olmalıdır. Canımız da buna dahildir. Sadece Allah'a abdolun. Bu durumda iman etmişsen, hiçbir şey şirk koşmuyorsan, Allah'ı her şeyden çok, canından çok seviyorsan, onun sevgisini istemen lazım. Onun sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf etmen lazım. Koşman lazım. Sevgisinin peşinden koşman lazım. Allah neyi seviyorsa onunla Allah'ın sevgisini kazanırsın. Onu yapmaya çalışman lazım. Bunun için koşturman lazım. Hatta bunun için yarışman lazım. Evet, Hayatın yaratılış sebebidir. Aşk, muhabbet, iman, abdiyet. İnsanın yaratılış sebebidir. Bu insan aşktan ibaret, muhabbetten ibaret. Alışverişi burada Allah ile yapıyor ve bu alışveriş aşk alışverişi, muhabbet alışverişidir. Alışverişi Allah ile yapıyor. Onu sevdiği gibi bir şeyi yaptığında onun sevgisini kazandır. Alışverişi Allah ile yapar. Onun için Allah'a ayet-i kerimede Ey iman edenler Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. O sevinç üzerinde görünsün. Allah'a Allah ile alışveriş yaptığın için, Allah'ın sevgisini kazandığın için, bu sevgiyle Allah'a biraz daha yakın olduğun için, yaklaştığın için. Bu alışverişle, bu sevgiyle kendi kendine yaklaştığın için Hazreti insan olmaya yaklaştığın için, cennete yaklaştığın için buna sevin dedi. Buna sevin, bununla sevin. Evet. İnsan, Hazreti insan bununla sevinendir. Allah Allah ile yaptığı alışverişten dolayı sevinendir. Yaptığı her hayır, her iyilik, her güzellik, her ibadet, her zikir, her tesbih, her ham, her şükür insana manevi olarak her muhabbetle bakışı, insan için yaptığı her şey, hayvanlar için, mahlukat için, Allah için yaptığı her şey, kime, neye, nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, eğer o Allah içinse, evet, o ona aşkı muhabbeti kazandırır, onunla Allah ile alışveriş yapmıştır, buna sevinmelidir. Bu her anda böyle bir imkan vardır. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İki günü müsavi olan ziyandadır. Yani her gün mutlaka biraz daha Allah'a yaklaşmalidir. Allah ile biraz daha aşkın, muhabbetin alışverişini yapıp o aşkla, muhabbetle biraz daha Allah'a yaklaşmalıdır. Yoksa eğer yerinde saydıysa o ziyandadır, o zarar etmiştir. Ömründen ziyaret ziyan etmiştir. Hayatından zarar etmiştir. İsraf etmiştir. Evet. <gülüyor> İnşallah hayatımızı yaşarken Allah ile alışveriş yapmayı anlarız ve bunu yapmaya çalışırız. Ve bu her anda bu böyledir. Her anda Allah bir imkan veriyor. İnsanı sevindirdiğimiz her anda o gönülden Allah'ın sevgisi tecelli ediyor bize. O gönülden Allah bizi seviyor. Efendim evet. olursa bir mesaj defen Efendim İzmir'den Nesrin ömrede tanışmıştık hocamızla. Hocamızın talebeleri bana orada çok yardımcı olmuşlardı. Onlara da buradan selamlar iletmek istiyorum ve Allah onlardan razı olsun. Benim sorum Bel fıtığından iki kere ameliyat olmuştum, dizlerim çok ağırıyor, yere oturamıyorum. Acaba bana özel dua eder mi, ibadetlerimi rahatlıkla yapabilmem için? Allah kardeşimize şifa versin inşallah. Bununla beraber, Allah için bir şey yaparken, bir ibadeti yaparken eğer rahatlıkla yapıyoruz, zaten onun karşılığını en az biri 10 olarak alıyoruz. Ama bir ibadeti yaparken, bir de ayrıca zorlanıyorsak, herhangi bir sıkıntıdan, hastalıktan dolayı zorlanıyorsak, bilelim ki, onun karşılığını Allah veriyor. Kul, gücü yetmediği halde, zorlanarak yaptığı halde, Allah için bir şey yapıyorsa, onun karşılığı kat kattır. Artık o bire on olmuyor. 1'e 10, 1'e 20, 1'e 50, 1'e 100. Artık karşılığı çok farklıdır. Onun için her ne olursa olsun ona da hamd etmek lazım, ona da şükretmek lazım. O sıkıntının arkasındaki nimeti görüp ona ayrıca hamd etmek lazım. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir kul sağlıklı iken yaptığı ibadeti hastalandığında yapamadığında, Allah sağlıklı yaptığı ibadeti aynıyla ona yazar, yapmış gibi kabul eder. Çünkü sağlıklı öyle yapıyordu. Eğer böyle hasta olmasaydı, sorun olmasaydı bunu yapardı. Aynı şekilde kıyamet günü Allah bir kulü hesaba şeker, günahları ağır gelmiştir buyurdu. Dağlar gibi günahı vardır, sevap kefesinde neredeyse bir şey yok. Sonra sevap kefesine bir şey konur sevap kefesi ağır gelir, cenneti hak eder. Kıyamet yerindekiler merak eder. Bu nasıl bir ibadettir? Bu nedir acaba? diye merak ederler. Allah buyurur, bu kurumun dünyada çektiği sıkıntılardır. Kıyamet yerindekiler diyecek ki, buyurdu Resulullah Efendimiz bu hali görünce, keşke biz dünyadayken vücudumuzun etleri makaslarla kesilseydi de biz de bugün bunu kazansaydık diyecekler. Onun için sıkıntıyı, hastalığı, musibeti, belayı, dedikoduyu, iftirayı, korkuyu, endişeyi karşılıksız zannetmeyelim. Bu Allah'ın ikramıdır. Arkasında Allah'ın büyük ikramı vardır. Kul kendi ibadetiyle, çabasıyla, gayretiyle kazanamadığını Allah bu şekilde ikram ediyor. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Allah kuluna bir mevki, bir makam, manevi olarak cennete tak takdir ettiğinde, kul kendi ibadetleriyle, iyilikleriyle oraya varamazsa, Allah böyle musibeti verir, sıkıntı verir, hastalık verir, bela verir, oraya çeker, oraya layık hale getirir. Dolayısıyla bunun karşılığını göreceğiz. Onun için musibete de, belaya da, dedikoduya da, iftiraya da hamd etmemiz lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.